1195 numaralı konu Hazreti Peygamber'in her evde bir namazgah edinmeyi ve onu temiz tutmayı emretmesi evet Allah'ın Resulü bize evlerimizde namazgah edinmemizi ve onu temiz tutmamızı emrederdi